Gittim. Dedemin elini öptüm. O da beni öptü. Mektepten sualler sordu. Programınız nedir dedi. Derslerin ismini saydım. Peki Kur'an dersiniz yok mu? Bizde yok. Dördüncü ve beşinci sınıflarda varmış. Başörtülü bir hanımın derse geldiğini gördüm. Pekala. Sen işine bak oğlum. Ben artık sizde mi kalacağım? Dayınlarla görüşeyim inşallah. Şimdi dayımlara gidebilir miyim? Git yavrum. Git ki merak etmesinler. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Öyle olmaz ki. Hayırdır efendi? <Gülüyor> Ağlıyorsun sen. <Gülüyor> Musine. Bu çocuk Pınar'ın başında susuzluktan ölecek Yazık yahu Ben neslimden hafızı Kur'anlığın bu kadar çabuk kesileceğini tahmin etmezdim Çok erken oldum. Çok. <gülüyor> ya Musine, Sinesinde Kur'an olmayan bir insan Kabirde gibi karanlıktadır Kur'an nurdur, ışıktır, feyzdir Kur'ansız bir mektep zulmettir, karanlıktır ...bu karanlık mektep çocuğa ne verecek ki? Ben eve gelince... ...ninem dedi ki... Aslan Ali... ...dedenle ne konuştunuz ki? Bana bu çocuk Pınar'ın başında... ...susuzluktan ölecek... ...ilim evinde cahil kalacak... Mektepte Kur'an yokmuş dedi. Bir ağladı, bir ağladı. Annemle babam göçü köyünde kalıyorlardı. Göçü köyünde anne dedemin 300 koyunluk sürüsü vardı. Sağlayacakları vakit gelmişti. Dayım anneannemle teyzemi köye götürecekti. Uyku arasında konuşmalarını duydum. Çapakla uyandılar 52 kilometre yol At arabasıyla gidecekler Söylesem götürmeyeceklerini biliyorum Araba yürüyünce Hey arabadakiler Arabanın peşinden koşan bu çocuk kim? Annemi babamı özledim ben Ben de köye gideceğim Evladım beklemin yok mu senin? Var ama olsun. Ben köye gitmek istiyorum. Götürmüyorlar mı? Götürmek istemiyorlar. Hey arabadakiler! Yazık ya! Bu çocuğu böyle koşturmuyor, utanmıyor musunuz? Beni de götürün dayım. Ben de köye gideceğim. Gözüm ne mektep ne de başka bir şey görüyor. Lütfen! Lütfen! On kilometre kadar koşmuşum. Durdular aldılar beni de. Köye varınca babamın ilk sözü şu oldu. Hoş geldin oğlum. Demek dedenin duası makbul oldu. Gel hafızlığa başlayalım. Dedemle siz ne zaman görüştünüz ki? Bana mektup yazmış. Ne demiş? Mektubunda diyor ki, İbrahim efendi ben şöyle görüyorum. Eğer bir diploma lazımsa, hayatta şartsa çocukları yetiştir, imtihanlarını dışarıdan versinler. Gereksiz yere bataklığın içine girmesinler. Ben mektepte çocuğun ahlakına, iffetine zarar ve zede getirecek haller gördüm. Torunumun o ortamda kaybolmasına gönlüm hiç razı değildi. Peki deden mi düşünüyor baba? Yazmış dinledin. Duası kabul oldu işte. Artık Konya'ya gitme. Olmaz mı? Ama burada mektep yok ki. Beraber ders yapacağız oğlum. Hafızlığa başlayacaksın. O zaman sizin yanınızda kalacağım değil mi? Evet oğlum. Bizim yanımızda kalacaksın. Hı. Hafızlığa Türkiye'de genel olarak cüzün son sayfasından başlarlar. Önce birinci cüzün yirminci, sonra ikinci cüzün yirminci sayfaları ezberlenir. Otuzuncu cüze kadar gidilir. Sonra on dokuzuncu sayfalar ezberlenir, yirminci sayfalarla beraber okunur. Hem yeni sayfa ezberlenir, hem eski ezber pişirilir. Hıfza başlayacağımız zaman babam dedik. ki... Hmm. Oğlum, geçenlerde Konya'ya gittiğimde Cebbarzade Şükrü Efendi ile görüştük. Şükrü Efendi, cüzün sonundan değil de başından başlanmasından yana. Bu zat mülhemdir. Allah tarafından ona ilham olunur. Güzel fikirleri vardır. Biz nasıl başlayacağız? Bir farklılık yapsak, Şükrü Efendi hocanın dediği gibi başlasak, Fatiha suresiyle ile girip, Bakara suresinin başından ezberliğe ezberliğe devam etsek olur mu? Sen daha iyi bilirsin baba. Oğlum madem ki deden dua etti Allah sana yardım eder. Korkma biz hele bir başlayalım. Başlayalım baba. Kaç ezberlemem gerek? Ona sen karar ver. Şu an çok mutluyum biliyor musun? Müsaade edersen Rabbime şükretmek istiyorum. Buyur baba ne istersen onu yap. Allah'ım beni bir hafız babası yaparsan şu zamanda bir hafız babası olabilirsem Oğlum inşallah mahşer yerinde ey hafızı Kur'an oku ve okudukça yüksel denenlerden olursun. O zaman hafızlara böyle mi denecekmiş? Allah'ım o gün başta oğlum Ali'ye sonra anasına ve babasına nurdan taç giydirenlerden olursak bu ne saadet olur. Dedenin duası tuttu. İnşallah Konya'da Kapu Camii'nde baş hafızlık yaparsın. Baş hafız olacaksın ve mukabele okuyan hafızları kara kürsüde dinleyeceksin. Babam beni teşvik ediyor. Manevi şerefler veriyor. Çünkü maddi hiçbir şey yok. Hafızlığı bana sevdiriyor. Dedemi sevindiriyor. Merak etme. Dedenin duası bugün sana eriştiği gibi kıyamete kadar devam edecek. Oğlum, dedenin duası tuttu. Bir hafızla karar verince babam oturdu, dedeme mektup yazdı. Mektup da diyordu ki... Baba, duanız kabul oldu. Ali, kendi ayağıyla istediğiniz yola girdi. <Gülüyor> kendi ayağımla girmiştim yola. Hem de on kilometre koşarak. Köyde hafızlığa başladıktan sonra bir zaman mektepteki alemler, gezmeler, oynamalar, süslü püslü cıvıl cıvıl kızlar sık sık aklıma geldi, rüyalarıma girdi. <gülüyor> Şeytan vazifesini yapıyordu. Nefsim hoşlanmıştı o hayattan. Babamsa titizlikle beni teşvik etmeyi sürdürüyordu. Oğlum maşallah senin sesin de pek güzelmiş. Sen sadece hafız değil, Kur'an bülbülü olacaksın. Maşallah. Köyümüzde Kara Havvan'ın Hasan derler yetim bir çocuk vardı. Dayımın çırağıydı. Yazın harmanda düven işi bittikten sonra atları köye ahıra getirirdi. Akşam vakti atlarla köye dönerken yolda bir türkü tuttururdu. Herkes susar, sesler kesilir, yalnız o dinlenirdi. <Gülüyor> <Gülüyor> Ela gözüm ben bu elden gidersem dürfü <Gülüyor> perişanım kavmelul melul. melul. Kal melul kerem Keremet Çıkarma beni Allah gözyaşımı Sil melul melul Allah Allah Hasan insanların güftesini okur Ali Allah'ın Kur'anını okur Bu yetin çocuk da Çenin gibi anası babası olsaydı Güzel hafız olurdu Çocukcağız ne yapsın Ancak çırak olabilirdi. Ama oğlum gayret et Allah izin verirse Yarın kapı caminin Binlerce insana Kur'an dinleteceksin Hafız Sami'yi düşün Hafız Zekai'yi düşün O güzel sesiyle Hasan dokusu olmaz mı baba? Okur ama Kim yol gösterecek Kim destek olacak Evet sesi maşallah çok güzel Lakin Baba hafız olmak için ses güzelliği şart mı? Oğlum, mesela Hafız Sami'nin öyle güzel sesi varmış ki... ...ağlayan çocuk onu duyunca susarmış. Allah Allah. Uyuyan bülbüller o okumaya başlayınca uyanır... ...akşamdan ötmeye başlarmış. Bunları nereden öğrendin? Konya meybusu şey Zeynel Abidin Efendi'den dinledim. İstanbul okuyuşunda harikaymış. Ben de İstanbul tarzı okuyabilir miyim? Önce dinlemen lazım. Dinleye dinleye okuyabilirsin evladım. Neden olmasın? Peki hafız Sami'yi nasıl dinleyebilirim? Her şeyin iyisi, güzeli hep İstanbul'da mı? <gülüyor> Allah büyüktür oğlum. Nasibinde varsa dinlersin ve okursun. <gülüyor> 1930 yılıydı. Babamla birlikte 10 günlüğüne Konya'ya geldik. O günlerde Hafız Sami'nin yeğeni Hafız Cevdet Soydan ses Konya'ya gelmiş. Ben de bir Hafız Sami aşkı var ki sormayın. Hafız Cevdet Kur'an okuyor, mevlid okuyor, kasideler okuyor. Kapu Camii'nde babamla biz de dinledik. Bir defasında babam beni Zekai Hoca'ya götürdü. Zekai Hoca Efendi Konya'nın en güzel okuyucusu Azizye Camii Müezzini Mevlit Han. Babam Zekai Hoca Efendiye dedi ki, hocam nasip olursa Ali hafız oluyor. Maşallah, ee, kaç sayfaya çıktın? On sekiz sayfaya kadar çıktım. <gülüyor> İstediğim yerden sorsam okuyabilir misin? Allah'ın izniyle okurum. Hadi bakalım. Şuradan oku, okurum. Buradan oku, okurum. <gülüyor> Zekai Efendi pek memnun oldu. <gülüyor> Aferin, aferin, aferin. Maşallah, pek beğendin. Hocam, ben Hafız Sami'nin sesine aşığım. Pastırmacı Tahsin Bey'in bahçesinde akşama sohbetimiz var. Yatsıyı aziziyede de kılacağız. İsterseniz oraya gelin. Baba, gider miyiz? Gidelim mi? Benim vazifeye dönmem lazım oğlum. Dayına teklif edelim, belki onunla gidersiniz. O akşam dayımla birlikte Tahsin Bey'in bahçesine gittik. Hafız Cevdet Soydan ses önce muhayyer makamında Kur'anı Kerim okudu. Ben o sıralar makam bilmiyorum. Zekai Hoca söyledi. Sonra hep birlikte uşak makamında ilahi okudular. Koroda kimler vardı? Bu ilahi, Hafız Cevdet, Hafız Zekai, Sıvaslı Derviş Ahmet, Karamanlı Mevlüt Efendi, Galatalı Hafız Mahmut, Edhem Mustazade, Hafız Nuri hep birlikte okudular. Sıvaslı Derviş Ahmet Konya'da oturuyordu. Çok güzel sesi vardı. İlahiden sonra Hafız Cevdet Bey kaside okumaya başladı. Hatta bir tanesini okurken kendimi tutamamış, ağlamıştım. Neden? E O zamanlar on yaşlarındaydım. Bilmiyorum. Fakat Hafız Cevdet Bey onu yazdı ve bana verdi. Peki hatırlıyor musunuz? Hatırımda kaldığı kadarıyla arz edeyim. Keşf olunmaz görmeyince sırrı hak kâşanesin. Per açar mı bilmeyen ankayı kutsun lanesin. Tarzız zülfün haline bulmak için bir çaresin. ''Aldılar uşak serapa nezdine cananesin, sordular Mecnun'a, Leyla'nın sadetanesin, sinesin çaketti, gösterdi, dili biranesin.'' İyi yer etmiş demek ki. <gülüyor> o zaman Cevdet Bey bana, ''Yavrum'' dedi, ''Bu okuyuşta ancak onda bir hafız Sami var.'' İkinci bölümün sonu. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Burç Prodüksiyon